emma ba'd feya ibadallah ittekullah ve ati'u inna allahe ma'al lezine attekav ve lezine hum muhsinun kala allahü teala azze ve cel fi kitabihi l kerim euzu billahi min ash şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ve uhayna ila musa ve ahih ente bev'a li kavmikuma misra buyuta ve icalu buyutekum kibla ve akıya mustala ve beşeril müminin sadakallahul asiyin. Okumuş olduğum Yunus suresi 87. ayette Cenabı Hak şöyle buyuruyor nail olarak. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahy ettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi ibadet yeri yapın. Namazı kılın, müminleri müjdele. Yunus 87 Sevgili kardeşler, bu ayetten anlaşılmaktadır ki, Firavunların hakim olduğu yerlerde evlerimize sahip çıkılması, evleri hem bir sığınak hem birer kale edinmek, tüm fonksiyonlarıyla mescit haline getirip kurumlaştırmak gerekir. Mekke döneminde İslam'ın tebliği ve hakimiyetine yönelik faaliyet alanı olarak tek bir kurum vardı. O da Erkam'ın evi, Darul Erkam. Bu ev, tüm fonksiyonlarıyla mescit ve okul görevi yapıyordu. Kafirlerin müdahalesinden, hatta bilgi ve kontrolünden tümüyle uzak bu özgür kurum, insanı hem nefsinin hevasına kul olmaktan ve hem de değişik tağutların kulu kölesi haline gelmekten koruyan bir kale idi hem firavunlar çağında hem Mekke döneminde ve hem de İslam'ın hakim olmadığı her zaman ve her yer diliminde Müslümanların evlerini ihya etmeleri evlerinin kendilerini ve çevrelerini ihya etmesi için oraları Allah'ın evi haline getirmeleri Kur'an'i bir gereklilik ve nebevi bir tavır olmaktadır Kitle imha silahlarıyla evlerimiz, devamlı bombardımana tabi tutulmakta, evler işgale uğramakta, evlerin kıblesini televizyonlar tayin etmektedir. Müslümanların evleri, mescide ve okula hiç ama hiç benzemiyor. Çağdaş evler, daha çok sinemaya, gazinoya, stadyuma, kahveye, otel ve lokantaya benziyor. Herhangi bir sahabinin evi ile günümüzdeki Müslümanın evi o kadar farklı ki, günümüzdeki bir Müslümanın evi ile bir, kafirinki, bir kafirinkini ayırt etmek pek kolay değil. Bu kadar yabancı işgalin içinde aile bireylerinin birbirleriyle sağlıklı iletişim içinde olabilecekleri tabii ki mümkün değil. Bilgisayarın başında binlerce kilometre uzaklıktakilerle kolayca iletişim kurabilen insan ev içindeki yakınlarıyla devamlı uzaklaşmakta. Kendisiyle birlikte ateşten koruması gereken evladını başkalarına havale ederek sorumluluktan kurtulacağını düşünüyor analar babalar. Canavarın eline teslim edilen kuzu türünden çocuğunu kimlerin eline bıraktığını bile düşünmüyor. Artık çocuklarımızı oyuncaklar, cep telefonları yönetiyor, yönlendiriyor. Onların arkasındaki zihniyetler tabii. Evlerimizi ihmal etmenin cezasını çekiyoruz. İş işe evlerden başlamak gerekiyor. Bizse çokça ihmal ettik. Evleri otel ve lokanta halinden çıkarıp nefsin hevasını tatminden önce ruhları doyurup huzura kavuşmanın yolu, tekrar edelim evi, Mescit ve İslam okulu haline dönüştürmekten geçiyor. Yapılması, yapılması gereken en önemli iş, okunmak, anlaşılmak ve kendisine uyulmak için gönderilmiş olan Kur'an'a yönelmektir. Müslümanlar işleri ne kadar yoğun, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Kur'an'dan ve Kur'an eğitiminden Uzak kalamazlar. Kur'an'ı hayatlarının dışına itemezler. Çocuklarının kitapsız, Kur'ansız yetiştirilmek istenmesine seyirci kalamazlar. Mekke'de Resulullah'ın temel kurumu ev idi, evler idi. Evlerimiz Darul Erkam, Darul İslam olmalı. Eğitim, öğretim ve örneklik kurumu haline gelmeli. Evimizde sinema havası değil, mescit havası esmeli. Evlerimiz öncelikle kendimiz ve çocuklarımız için peygamberin evini kullandığı e, Mekke'deki Darul Erkam'ın kullanıldığı gibi olmazsa şikayetlerimiz bitmeyecektir. Allah'ın emaneti olan çocuklarımızı ya kendimiz eğiteceğiz veya bizim adımıza Müslümanca eğiten bir yerlere vereceğiz. Yoksa, yoksa şikayet etmeye hakkımız yoktur şikayet edilecek birileri varsa o da kendimiziz. Çocuklar dünyada bile istediğimiz kıvama gelmiyor, iftihar edeceğimiz, sevinip övüneceğimiz bir durumda olmuyor. Kabahat, topluma, devlete, okullara, sokağa, bilgisayara, televizyona yüklemekten önce o tür problemleri çocuğun önüne sunan kendimizi önce göstermeliyiz problem olarak. Evet, çevre şartlarını bahane ederek alternatif isteyen kimseler için evlerini Kur'an okulu haline getirme gayreti bir samimiyet testidir. Evlerden daha iyi alternatif mi olur? Evler aslında yöneticiliğin okulu olduğu gibi İslam'ı öğrenip öğreteceğimiz ve hakim kılacağımız alanlardır. Yani mescitlerimiz ve okullarımızdır, cephelerimizdir. Hele koronavirüsün salgın halinde olduğu ve çoğumuzun evlere daha fazla kapandığı şu günlerde evlerimizi Müslümanca kullanamaman, kullanamamanın ızdırabını bilene kadar duyuyoruz. Evlerimiz bizim mezarlarımız haline geldi. Ölmeden girdiğimiz mezarlarımız, yani oralarda hayat bulacak iken, hayat bulacak imkanları oralarda tenefüs edecek iken, oralarda yatıyoruz, vakit öldürüyoruz, hatta günahlarla, haramlarla yer yer manevi hayatımızı tümüyle mahvedecek adımlara giriyoruz. Gençler daha fazla tabii. Ee, elektronik aletler artık onların sadece uğraşısı olmadı. Onlarsız yapamayacak, yaşayamayacak birer tanrıları yerine geçti. Babalar parayla onlar da e, bilgisayar, cep telefonu ve benzerleriyle e, hayat bulduklarını düşünüyorlar. Halbuki evlerimizi cemaat çalışmalarına açmak zorundaydık. Evlerimizi davet ve tebliğ için bir üs, onun için önce karantina ve güç toplama yerleri haline getirmeliydik. Evet, evleri cemaatle namaz kılınan ve aile bireylerince akaid tefsir gibi Kur'an'ı ilimleri öğrenmemiz ve onları e, çocuklarımıza öğretmemiz gereken yerler haline getirmemiz icap ediyorken aynen kafirlerin evi gibi e, yer yer haramlarla meşgul olunan birer mekan haline getirdik. Sonra çocuklarımızdan şikayet ediyoruz. Söz gelimi şurada bizim öğrencilerimizin dışında kimlerin oğlu, yeğeni vesairesi var. Eskiden okullar bahane ediliyordu. Çoğu öğrenci de şu anda okulda filan değil. Nerelerde bu gençler? Hepsi işte başta aşta mı? Veya namazdan daha mı önemli onların meşguliyetleri? Evet. Bizler öğrenci arıyoruz ama siz çocuklarınızı İslam'ı öğretecek herhangi bir yer aradığınız yok. O yüzden i, i, ne kadar dava insanıyız, ne kadar İslam'ı benimsiyor ve çocuklarımıza benimsetiyoruz, bunların ne kadarı iddia, ne kadar gerçek, bunu kendi kendine herkes değerlendirsin. Evet, düzenin ve cahiliye toplumunun genel geçer kabul ettiği bu kalemun taklitçiliği kendi insanını Yetiştirmekle kalmıyor, bizim mahallenin insanlarını da büyük çapta etkiliyor. İslam dışı, daha da kötüsü İslam düşmanı münafık düzen, insanımızı da yozlaştırıyor, kimliksizleştiriyor ya da çok kimlikli hale getiriyor. İnsanımız cemaat içinde başka, iş yerinde başka, evde başka kimlikler kullanıyor. Düzen maske takmayı mecbur etti. Eh tamam da bu kadar farklı maske takmayı düzen de değil ancak şeytan emretmiş olabilir. Her farklı şahsa ve ortama uygun çeşit çeşit maskeler taşıyor artık insanlar. Duruma göre en uygun olacağını düşündüğü bu maskelerden birini yüzüne geçiriveriyor. İnsanımız iki yüzlü olmak bile onu kesmiyor ona yetmiyor. 200 yüz yüzlü olmanın yolunu buluyor. Kişisel gelişim denilen neydi belirsiz sözüm ona başarı taklik, taktikleri de bu anlayışı yaygınlaştırıyor. Bu çağ kimsenin kimseye güvenemeyeceği bireyselliğin öne çıkartıldığı bir kirli çağ haline geldi. Artık bizim insanımız bile kimseden borç alamadığı gibi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 evinde dava adına bir şey ortaya koyamıyor. Nice cemaat çalışmalarına katılan bizim mahallenin insanları, evine baktığınızda sanki yanlış bir eve girdiğinizi sanacak kadar yanlış tanıdığınızı fark ediyorsunuz. Hani peygamberimiz bir gün evinize gelse diye başlayan ve hepimizin nefis muhasebesi yaparak, kendimizi, evimizi sorgulamamız gerektiğini hatırlatan hayali kıssa hangimiz için geçerli değil? Asaptan biri söz gelimi olmaz ya, olmuş olsa zaman tünelinden geçerek dava adamı gözüken nice insanın evine gelmiş olsa ya da senin, evet senin evine gelmiş olsa bir müminin evine geldiğini ve ümmetinden birinin evinin kendi evine benzediğini görebilecek ve onu kabul edecek midir? İşte onlardan biri Allah Resulü ile geçen o eşi bulunmaz ve her anına bin can feda edilecek sohbetlerdeki melekleştiği havayı evinde birazcık az teneffüs edince kendisinin münafık olup olmadığından endişe duyarak Rasulullah'a müracaat ediyordu. Siz de bilirsiniz bu kıssayı. Yani hanzalanın münafık olduğu ifadesi. Evet, peygamber yanında melekleşir gibi olan insanlar, evlerinde biraz bu atmosferi kaybedince kendilerini sorgulama ihtiyacı duyuyorlardı. Hem de imani açıdan. Bizim hiç, hiç öyle bir sıkıntımız yok. Maaşımızdan şikayet ettiğimiz başımızın ağrısından, başkalarına dert yandığımız kadar, evimizden, kendimizden, İslami hayatı tatbik etmeye gücümüzün yettiği yerlerde bile uygulamadığımızdan hiç şikayetçi değiliz. Problem hep başkalarına ait ve problem hep maddi olarak değerlendiriliyor. Toplumda dindar ve şuurlu kabul edilen nice Müslüman sabah namazına hala kalkamadığı için işte bir milyonun üzerinde satan kitaptan sabah namazına nasıl kalkılacağını, ucuz formüllerini, hap gibi YouTube otomatik çözümleri öğrenmeyi düşünüyor. Hanımıyla arasındaki kültürel uçurumlar her geçen yıl daha da artıyor ve aile saadeti, huzuru artık nostaljik bir ifadeye dönüşüyor. Çocukları sanki onun çocuğu değilmiş gibi yetişiyor. Kendisi ayrı dünyanın çocukları çok daha farklı dünyanın insanı oluyor. Dışarıda cemaat çalışmalarına katılan ve cemaat olmanın olmazsa olmaz önemini başkalarına bile anlatan beyimizin evinde herkes bireysel takılıyor. Her fert özgürce kendi hevasının istikametindeki hayatını yaşıyor. Aile bireyleri sokaktaki insanlar gibi birbirine yabancı, duyarsız ve ilgisiz. Tebliğini evine yapamayan insan dışarıda yapsa ne kadar etkili olabilir? Topluma huzur getirecek mesajı bilen insanın kendi evinde huzur hakim değilse bunda bir yanlışlık var demektir. Evet, Müslüman'ın aile yuvası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 bir fabrikadır aslında. Daha doğrusu öyle olmalıdır. Nice anne çocuklarına karşı merhametlerinin hedefini ve sınırını vahiy istikametinde değerlendiremediği için kendisine ve çocuklarına zarar verebiliyor merhamet adıyla. Çocuklarının ilahi emirleri ihmal etmelerini ve işledikleri haramları onların yeterince büyümediği anlayışıyla daha çocuktur diyerek yanlış ve hastalıklı bir merhametle hoş görebiliyor. Çocuklarının basit dünyevi rahatını gerçek anlamdaki huzura ve cennete tercih edebiliyor anneler. Nice baba da çocuklarının dünyevi mutluluğu adına bazen kendi ahiretini tehlikeye atıp meşru olmayan kazanç yollarının e, peşinden gidebiliyor. Müslüman olduğunu söyleyen ana babaların çoğu çocuklarının bezlerine ve oyuncaklarına ayırdıkları masraf kadar Kur'an'la irtibatları için zaman, emek ve para harcayamadıklarından, temizliklerine gösterdikleri önemi dinlerine göstermediklerinden dolayı evlatlarıyla sınavı kaybediyorlar. Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı İnsanlar ve taşlardır diyor Cenab-ı Hak. Tahrim suresi 6. ayette. Doğrusu mallarımız ve evlatlarımız birer fitnedir, imtihan vesilesidir buyruluyor. Tegabüm suresi 15. ayette. Bugün çoğu ana baba bu fitneyi büyük çapta yaşıyor. Hatta birbirleri içinde kendileri fitne oluyor. Her konuda olduğu gibi, Aile yönetimi ve çocuk yetiştirme konusunda da örneğimiz, önderimiz Allah Resulü bu konuda hepimizin sorumluluğunu hatırlatan hadisi meşhurdur. Küllüküm râin ve küllüküm mes'ulun an râiyyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz yani idare ettiğiniz kimselerden sorumlusunuz. Rivayet edilen şu hadisi işe nereden başlamamız gerektiğini öğretiyor. Çocuklarınıza öğreteceğiniz ilk söz La ilahe illallah Tabii bunun anlamı olsun buyruluyor hadiste. Her çocuk İslam fıtratıyla doğar ve tevhidi bilinç içerisinde yetişmeye müsait bir e, tavır içinde dünyaya gelir. Ama anne baba ya kendi eliyle veya kendi adına tuttuğu vekilleri olan çocuk üzerinde etkili şahıslar eliyle onu müşrik, mecusi, Hristiyan, Yahudi yapar. Çocuklarının gıda ihtiyaçlarını karşılamayan ya da tamamen hastalık taşıyan mikroplu pis gıdalarla onları besleyen ana babanın suçluluğu kabul edilir de,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 hayra doğru değiştirip dönüştürmemiz hiç mi hiç beklenemez. Toplumu İslamlaştırmanın saadeti bu asra taşıyıp İslami toplum oluşturmanın küçük e, e, örneği, modeli, aşaması ev hayatıdır veya iş hayatı da ilave edilmeli. Ev hayatı erkek için yöneticilik okulu. Erkek liderliği, otoriteyi, disiplini, sorumluluğu, emanete riayeti, haklara saygıyı, cemaate imamlığı en iyi şekilde uygulamalı olarak kendi evinde öğrenir. Kadınıyla erkeğiyle fedakarlığın, karşılık beklemeden vermenin, merhametin, sabrın, ahlak güzelliğinin öğrenildiği bir okul olmalıdır, aile yuvası. Bütün bunlara rağmen maalesef evlerimizi büyük çapta ihmal ediyoruz. Evlerimizi bir mezar gibi değerlen, değersizlendiriyoruz. Birkaç ayet-i kerime maliyle e, hutbemi sona erdireceğim. E, Bakara Suresi 132. ayette Cenab-ı Hak maal olarak İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da: "Oğullarım," dediler. "Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş Müslümanlar olarak can verin." diye tavsiyede bulundular. İbrahim Aleyhisselam'ın duası şöyleydi: "Vecnubni ve beni en nabudal asnam. Rabbim, beni de oğullarımı da putlara tapmaktan uzaklaştır." Yine İbrahim suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın başka bir duası olarak Rabbic Alli Mukyimas Salat ve Minzurriyeti Rabbena ve Tekabbel dua. Rabbim beni namazımı dosdoğru doğru ve sürekli eda edenlerden eyle, suyumdan olanları da namazına devamlı olanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul buyur. Ela, inne ahsen el kelam ve ebleğen nizam, kelamullahi melik il aziz il allam, kemağ kalallahu tebaake ve teala fil kelam ve iza kure el Kur'an, festemi ola ve encitu la turhamun. Awwu billahi min shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r